Vahiy, 18. Bölüm Bundan sonra büyük yetkiye sahip başka bir meleğin gökten indiğini gördüm. Yeryüzü onun görkemiyle aydınlandı. Melek gür bir sesle bağırdı. Yıkıldı! Büyük Babil yıkıldı! Cinlerin barınağı, her kötü ruhun uğrağı, her murdar ve iğrenç kuşun sığınağı oldu. Çünkü... Bütün uluslar azgın fuşunun çarabından içtiler. Dünya kralları da onunla fuş yaptılar. Dünya tüccerleri onun aşırı sefatiyle zenginleştiler. Gökten başka bir ses işittim. Ey halkım diyordu. Onun günahlarına ortak olmamak, uğradığı belalara uğramamak için çık orada. Çünkü Üst üste yığılan günahları göğe erişti ve Tanrı onun suçlarını anımsadı. Babil nasıl davrandıysa karşılığını ona aynen verin. Yaptıklarının iki katını ödeyin. Hazırladığı kasedeki içkinin iki katını hazırlayıp ona içirin. Kendini yücelttiği, sefahate verdiği oranda ıstırap ve keder verin ona. Çünkü içinden diyor ki... Tahtında oturan bir kraliçeyim. Dul değilim. Asla yas tutmayacağım. Bu nedenle başına gelecek belalar... Ölüm, yas ve kıtlık... Bir gün içinde gelecek. Ateş onu yiyip bitirecek. Çünkü... Onu yargılayan Rab Tanrı güçlüdür. Kendisiyle fuhuş yapan... Ve sefaatte yaşayan dünya kralları... Onu yakan ateşin dumanını görünce onun için ağlayıp görünecekler çektiği ıstıraptan dehşete düşecek uzakta durup vay başına koca kent vay başına güçlü kent babil bir saat içinde cezanı buldu diyecekler dünya tüccarları onun için ağlayıp yas tutuyor çünkü mallarını satın alacak kimse yok artık altını gümüşü değerli taşları incileri İnce keteni, ipeği, mor ve kırmızı kumaşları Her çeşit kokulu ağacı Fil dişinden yapılmış her çeşit eşyayı En pahalı ağaçlardan Tunç, demir ve mermerden yapılmış her çeşit malı Tarçın ve kakule, buhur, güzel kokulu yağ Günlük, şarap, zeytinyağı, ince un ve buğdayı Sığırları, koyunları, atları, arabaları ve köleleri, insanların canını satın alacak kimse yok artık. Diyecekler ki, Canının çektiği meyveler elinden gitti. Bütün değerli ve göz alıcı malların yok oldu. İnsanlar bunları bir daha görmeyecek. Babil'de bu malları satarak zenginleşen tüccarlar, kentin çektiği ıstıraptan dehşete düşecekler. Uzakta durup ağlayacak, yaz tutacaklar. Vay başına vay! Diyecekler. İncek keten, mor ve kırmızı kumaş kuşanmış, Altın, değerli taş ve incilerle süslenmiş koca kent. Onca büyük zenginlik bir saat içinde yok oldu. Gemi kaptanları, yolcular, tayfalar, denizde çalışanların hepsi onu yakan ateşin dumanını görünce uzakta durup Koca kent gibisi var mı? Diye feryat ettiler. Başlarına toprak döktüler. Yaz tutup ağlayarak feryat ettiler. Vay başına koca kent vay! Denizde gemileri olanların hepsi onun sayesinde. Onun değerli mallarıyla zengin olmuşlardı. Kent bir saat içinde Firani'ye döndü. Ey gök, kutsallar, elçiler, peygamberler, onun başına gelenlere sevinin. Çünkü Tanrı onu yargılayıp hakkınızı aldı. Sonra güçlü bir melek değirmen taşına benzer büyük bir taşı kaldırıp denize atarak şöyle dedi. Koca kent Babil'de işte böyle şiddetle atılacak. ...ve bir daha görülmeyecek. Artık sende... ...lil çalanların... eski okuyanların... ...kaval ve borozan çalanların sesi... ...hiç işitilmeyecek. Artık sende... ...hiçbir el sanatının ustası... ...bulunmayacak. Sende artık... ...değirmen sesi duyulmayacak. Artık sende... ...hiç kandil ışığı parlamayacak. Sende artık... Gelin güvey sesi duyulmayacak. Senin tüccarların dünyanın büyükleriydi. Bütün uluslar senin büyücülüğünle yoldan sapmıştı. Peygamberlerin, kutsalların ve yeryüzünde boğazlanan herkesin kanı sende bulundu.